Konukları şöyle dedi, ey Lut biz Rabbinin elçileriyiz, onlar sana asla ulaşamayacaklar. Geceleyin bir vakitte aileni al götür, içinizden kimse ardına bakmasın. Ancak karın müstesna, onu bırak çünkü onların kavminin başına gelecek olan azap onun başına da gelecektir. ''Onların azapla buluşma zamanı sabahtır. Sabah yakın değil midir?''